ve nauzu min şurur ve min ve la abduhu ba'd Ramazan'dan önce namazdaydık, namazla alakalı kitabı okuyorduk namazla ilgili meseleler namazın çeşitleri en son gece namazı vitir namazı diğer nafile namazlar. Bunların ehemmiyeti sıfatı noktasında dersler yapmıştık. Kitab-ı Salah bitecek inşallah. Ondan sonra oruç kitabı gelecek. Son 1-2 mesele kaldı. İnşallah 1-2 haftada bunları işleyip Kitab-ı Salah kısmına noktayı koyacağız inşallah. Bu hafta salatul ul cemaat cemaat namazın tarifi, keyfiyeti, hükmü öyle değil mi? Şimdi bizim mescitlerimiz yok. Tavhutlar her tarafa mescid dikmişler ama Müslümanlar mescidi yok. E şimdi Müslümanlar mescidi olmayınca hepsi ayrı bölgelerde oturunca cemaat namazı da ihya demiyoruz. Ama aslında cemaat namaz İslam'ın en büyük şiarlarından bir tanesi. Bu Harife cemaat namazı İslam alameti saymış. Peki tarifi nedir cemaat namazın? Fiyalu salati fi cemaatin bir topluluk içinde namaz kılmak. Onlarla beraber bir şekilde kılmak. Peki ehemmiyeti, faydaları ve fazileti nedir cemaat namazının? Çok büyük faydası var. Birkaç hadisten dolayı. birinci hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İbn Ömer'den gelen hadisidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, cemaat namazı takılınan namazdan bir sev 20 derece, 27 derece nedir? Daha fazla sevaptır. Bu hadis Buhari Müslim'in ittifak ettiği hadis. 2. hadis Ebu Said el-Hudri hadisidir. Diyor ki Nebi sallallahu fi cematen 25 25 kat daha fazladır. Alimler bu iki rivayeti cem etmişler. Yani farklı farklı tefvirler, farklı farklı te tefsirler var. İkisi de çünkü muttefakun aleyh özür dileyim. Birincisi Bukhari Müslim ittifak etmiş. ikincisinde ise Ebu Davud, İbn Mace ve Hakim rivayet etmişler. Hadis senet olarak Hasan ama hasan olması hani uydurma zayıf manasına gelmediği için gene tevhile gitmiş halimler. Demişler ki işte e, bu aslında çokluğu gösteriyor. Farklı farklı tanımlara gitmişler. Allah en iyisini bilendir sonuç itibariyle. Başka bir hadis Osman bin Affan'dan geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki e, her kim diyor namaz için abdest alır sonra da bu farz olan namazı kılmak için gider insanlarla namazı kılarsa diyor cemaatle beraber <gülüyor> Allah onun günahlarını bağışlar. Yani bu hadisin senedi olarak sahihtir. Müslim Nesai ve Ahmet rivayet etmiş. Yani cemaat namaz bu kadar faziletli bu kadar ehemmiyetli ve önemli. Ama dediğim gibi bugün işte bizim kendi mescitlerimiz olmadığı için bu cemaat faziletinden cemaatin işte bereketinden faydalanamıyoruz. Abu Hureyre radıyallahu anhudan gelen merfou bir hadiste diyor ki Pardon, merfou değil hadis, sahih senetli bir hadis. E Bukhari ve Müslim muttefekun aleyh olarak rivayet etmiş. Lev ya'lemun nâsü ma fîn nidâ ve saf evvel Eğer insanlar ezanın ve birinci safın faziletini bilselerdi Sümme lem yecidû illa en yestehîmû aleyhî lestahîmû İnsanlar ne yaparlardı? Kura çekerlerdi aralarında. Hani ben mi geçeceğim, sen mi geçeceksin? Ancak kura ile belirlenirdi. O kadar didişirlerdi birbirleriyle. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا fit tehciri لَسْتَبَقُوا اِلَيْهِ İşte وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالْسُبْحِي لَأَتُوهُمَا Eğer sabah namazının faziletini bilselerdi sürünerek gelirlerdi diyor. Yani hadis-i maruf duymuşsunuz, okumuşsunuzdur. Sürünerek gelmek ne demek? Yani adam iki eli kanda bile olsa ne yapar? Buna gelir. Çünkü o kadar büyük yüce fazileti var cemaat Ve birinci safta durmanın çok büyük fazileti var. O yüzden mesela biz namaz kılar iken şey varsa namaz kılıyoruz. İki saf olmuşuz. Yani mümkün oldukça bir safa doldurmaya çalışmamız lazım yani ki bütün Müslümanlar ne yapsınlar e, bu ecriden faydalansınlar yani kura çekmek çok şey bir teşbih bir benzetme açık bir benzetme Nedir? neden? Çünkü o kadar ecri büyük yani o kadar Allah'a yakınlık söz konusu takvalı olan biliyorsunuz imamlığa geçirilir ilim ehli olan ardından hemen ne yaparmış sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de imam ondan sonra Ebu Bekir Ömer halife olanlar kıldırıyordu Sonra ini mehli olanlar geçiyordu. Ondan sonra ardına ne yapıyordu? Sahabenin büyükleri hemen gidip saf oluyorlardı. Hemen ilk safı dolduruyorlardı. O yüzden cumaya erken giderlermiş mesela. Hani bugün bu mümkün olmuyor da cuma kılmadığınız için. Ama cuma kılındığı vakit erkenden gidip birinci safı oturmanın da büyük fazileti vardır. Buna benzer birçok hadis var yani. Cemaatle namaz çok faziletli, çok ehemmiyetli bir şey. Farzlarda cemaat namazı kılmak nedir hükmü bunun? Ee, erkekler için tabi iki kısımda değerlendireceğiz. İlk önce erkekler için hükmü nedir? Sonra kadınlar için hükmü nedir? Erkekler için cemaat namazının hükmünde alimler ihtilaf etmişler. İlim ehli ihtilaf etmişler. Ama şu iki bapta şu iki sözde toplayabiliriz. Birincisi vaciptir demişler. Muayyen olarak herkese vaciptir namaz demişler. Cemaatle namaz kılmak vacip. Vacip ne demek? terkinde günahın olduğu şeydir ya. Yani. Hanbeliler özellikle bu meselede çok katılar. O yüzden Suud'da polisler namaz vakti sopayla milleti namaza götürürler. Emri bülmarf nehyanın mümker polisleri vardır. Onlar döve döve adamı namaza götürürler. İbni Mesud'dan bu görüş yani namazın vacip olduğuna dair cemaatle kılmanın vacip olduğuna dair görüş İbni Mesud'dan ve Ebu Musa'dan El Eşari'ye sahabeden bu ikisinden rivayet olunmuş ve ata ve evzai ve abu sevr tabinin bu büyükleri bunlar da söylemişler ve İmam ahmed ve ibni hazmin ve şeyhülüslem ibni teymiye'nin de mezhebi bu onlar da vacip görmüşler bunu peki aralığındaki ihtilaf nerede olmuş yani peki tamam vaciptir diyoruz adam günahkar oldu peki namazın sıhhat şartından mı ne demek bu yani adam cemaatle namazı terk ederse namazı batıl olur mu? Batıl olur diyenler olmuş. Yani siz ehemmiyetini, faziletini, önemini buradan ölçün. Evet. Birincisi dediler ki delil edinerek وَاِذَا كُنْتَ fa فَاَقَمْتَ لَهُمُ السَّلِهِ Onların aralarındayken namazı onlara ikamet ayet var. Kalu dediler ki اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَ salatil الْجَنَاءَ Allah korku anında cemaatle namazı emretti. Bu ayet hangi mesele hakkında? Korku namazı. Neydi savaşta? Ne yapıyordular? Korku namazı iki rekat kılıyorlardı. Öyle değil mi? Herkes tek tek. Bir bir. Herkes tek tek. Ama cemaatle o da. Tabii yani. bir, bir saf kılıyor ayrılıyor sonra ikinci saf geliyor kılıyor değil mi? O da gelecek hafta inşallah. Korku namazının keyfiyeti. Ama sonuç itibariyle Korku anında dahi cemaat terk edilmemiş. Yani hani şu anda korku var herkes tek kılsın denmemiş. Öyle değil mi? O Bunu istizlal ederek dediler ki vaciptir dediler. Ve hatta namazının batıl olacağını bir kısmı söyledi. İkinci delilleri Varka Ruku edenlerle birlikte ruku edin. Bak beraberliği Allah emrediyor. Beraber ruku edin. Yani dediler cemaate emretti Allah subhanehu teala. O yüzden vaciptir dediler gene Ebu Hureyre'den gelen hadiste Valledi nefsi nefsibi yedihi nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki ben emredeyim biri geçsin namaza dursun ondan sonra da e, gideyim bu namaza gelmeyen adamların evlerini tek tek yakayım dedi Nebi Salası. Bak cemaatten geri kalan evinde sabah namazını kılanlar için Nebi Sala Sala'nın dedi ki gideyim evlerini yakayım bu da neyi gösterir dediler bizim vaciptir görüşümüzün sıhhatinin gösterir dediler. Onlar da onlara bazı yönlerden cevap verdiler. Bazı şeyde istidaretler. Dediler ki burada murat müminler değildir. Kast edilen şey münafıklardır. Yani niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Sabah namazı yatsı namazı münafığa ağır gelen namazdır diyor. Öyle değil mi? Hadiste. Neden dedi ben gideyim de evlerini yakayım şey yapmayanların? Şimdi diğer grup ba batıl olmaz diyen grup dediler ki burada peygamber salsa müminleri kastetmedi münafıkları kastetti ama müminler bazı durumlar vardır ki cemaatle ikram edemezler yani işin açıkçası biraz iştihadı sertleştiriyorlar yani İslam devletinde olsa tamam iştihadı sertleştirelim herkes şartıyor ama bugünkü vakıya ile o günkü vaka ne değildi kesinlikle bir değildi yani düşünün yani Musa aleyhisselam döneminde Musa aleyhisselam döneminde Allah ne yapıyor? Filavunun baskısı olunca evleniz mescid edinin diyor. Öyle değil mi? Nasıl toplanacaklar? Her vakit toplanabilirler mi? Herkes işinde gücünde öyle değil mi? Günde bir de beş vakit namaz mesela kılıyorsun. Hani sadece bir kısmında yapacağın amel ki belli bir saatte toplanıp ayrılırsın. Sabah, öğle, ikindi, akşam yatsın sürekli bir şey var. ibadet programı var. O yüzden dediğim gibi bunlar ne olmuş? Hep şey olmuş biraz iştihadı sarklaş demişler birazdan zaten vacip görüşü inşallah getireceğiz bu birinci görüştü vaciptir diyenler ve bunlar da ihtilaf etmişlerdi aralarında namazı batıl olur diyenler olmuştu aralarında ikinci görüş ise bunun vacip olmadığıdır alimlerin söylediği bu kimin görüşü cumhurun görüşü ebi hanife malik ve şafi böyle söylemişler bunlar da demişler ki sünneti müakked midir yoksa farzı kifaye midir? Bunlar da bunda ihtilaf etmişler. Tamam vacip değil, anladık. Namazı da bozmaz. Ama peki bu müstehaplığın boyutu ne? Farzı kifaye neydi? Bir grup Müslümanın yapmasıyla diğer grup Müslümanlar kalkan şey. Yani bir grup Müslüman bizim aramızda iki kişi mesela. Onlar da bir cemaattir sonuçta. İki kişi cemaatle namazı ihya ederse bütün herkesin üzerinden ne olur bu? Kalkar dediler. Bazılarında müekked sünnettir. Yapılır, yani yapmak gerekir ama yapmadık diye de mesul olmayız demişler. Cumhur ulema. Onlar da bazı deliller getirmişler işte. E diyor ya hadiste e, tek cemaatle kılınan namaz tek kılınan namazdan kaç kat? 27 kat daha faziletlidir diyor, değil mi? Bak taftul yani faziletli yoksa şey değil yani vacip değil. İnsan tek de kılarsa yine Allah'ın ona emrettiği şey namaz kılmaktır yani. Namaz kıldığı için yerine getirmiştir emri dediler. Ha, ama cemaatle de kılarsa faziletli bir şeydir diye ne yaptı alimler? Beyanda bulundular. Bu da ikinci görüşün şeyiydi. Ee, bu konuda getirdiği delindi. Namazın vacip olmadığına. Peki meselede racih olan son söz nedir? Şüphesiz ki racih olan görüş ee, Allah'u alam tabi Allah en iyisini bilir. İmam Şafi'den sabit olan sözdür. Karzı kifayedir. Bu yani içte hatların mute olan, orta yolda olandır. Yani farz-ı kifayı ne demek? Dünyanın bir bölgesinde bir Müslüman topluluk, cemaatle namazı kılıyorsalar, diğer bütün Müslümanlardan bu, bu farziyet ne yapar? Kalkar. O yüzden biz münferit kılsak da Allah inşallah namazımı ne yapacaktır? Kabul edecektir inşallah. Evet, peki kadınlar, dedik ya bu erkekler için boyutuydu. Yani neymiş erkekler için cemaat namazı? fazlki fay. Peki kadınlar, kadınlar için durum nasıl? Dediler ki icma ile, uleman icması var. Kadınlara cemaat vacip değildir dediler. Fakat dediler, ama gene cumhurun yanında icmani olan kadınlar da bir aradaysalar cemaat kılmaları faziletlidir dediler. Özellikle mesela kadınlar bir araya geldiği zaman derslerde, sohbetlerde kendi aralarından bir kadının geçirirler imamla. Tabii öne çıkmaz onlarla aynı safta durur birazcık önde olur onlara kıldırır sesli bir şekilde biz işlemiştik bu meseleyi hatırlayın kadının cemaatin namaz kılması şu iki yönden olur kadın bir kadına imam olur yani kadın başka kadınlara imam olur bu da üç yönden şeydir mübahtır meşrudur üç yön nedir gelen hadislerin genel umumunda ne diyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem asıl nedir? Ortak olmalarda kadınlarla erkeklerin hükümde. Öyle değil mi? Ta ki onu ayıracak başka bir şey gelene kadar. İkincisi bu meselede kadının cemaatle namaz kılmasının nehyeden bir nas'ın var olmayışı. Yani herhangi bir nas yok ki kadınlar cemaatle namaz kılmasın diye. Asıl nedir her şeyde? Yok. Mübahlıktır ama tabi itiraz gelebilir. Bu ibadet yani muamelat değil diye bunun sünnette tatbiki var. Üçüncü noktada burası bazı sahabe kadınların bunu amel etmesi. Ayşe radıyallahu anh'ın sahabe kadınlarına namaz kıldırması cemaatle. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a'nın peygamberin diğer eşi aleyhissalatü vesselam kadınlara namaz kıldırması. Bunların hepsi neyi gösterir? Bakın. Bunun meşhur olduğunun delilidir. Hatta sahih Abdurrazak'ın Daru Kutni'nin ve Beyhaki'nin sünenlerinde rivayet ettiğine göre Ayşe radıyallahu anha farz namazları sürekli kadınlara kıldırılmış yani. Öyle bir rivayet de gelmiş, sabit olmuş. Allah her şeyin en halisini bilendir. Ama bu da şunu gösteriyor ki sonuç itibariyle kadınlara vacip olmamakla beraber ne yapabilir kadınlar da cemaatle namaz kılabilirler. Aynı şekilde bir erkek de kadınlara cemaat namaz kılabilir. Bu da mağruf. peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz birçok hadiste bunu yapmış. Hadisler nerede geçiyor? Bukhari Müslim, mutefekun aleyh olarak rivayet etmişler. Ee, şu hadis var. Kenne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idasselne makamen nisa hayne yaqza ve huwa fi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyormuş. Sonra selam veriyormuş. Önce kadınlar kalkıyormuş. Sahabe kalkmazmış yerinden. Sahabenin erkekleri. Ta ki ne olsun kadınlar çıksın hani fitneye hani o onun halamına o onun helaline bakmak gibi bir şey olmasın. Problem ortaya çıkmasın diye sahabe otururmuş. Selamdan sonra ve Resulullah sallallahu aleyhi ve hani sellem biliyorsunuz imam sağına dönermiş ya. Kadınlar varken hemen dönmezmiş. Kadınlar çıktıktan sonra o tekrar ne yaparmış? Dönermiş. Bu hadiste Bukhar Müslümin ittifak ettiği bir hadis. Bu da bize şey gösteriyor eğer biz imam olursak kadınların olduğu bir cemaate namaz kıldırırsak biz ne yapmamız lazım birazcık geç arkamıza dönmemiz lazım. Baktık kadınlar çıktılar hani görmek gibi bir pozisyon yok e, uzaktalar zaten ne diyor safların en şerlisi en arkasıdır kadınların safların en şerlisi de en ön saflılır diyor hani neden yakınlıktan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela aynı şekilde o hadislerde var kadınlar e, kafalarını geç kaldırırlarmış secdede. Niye? Öndeki erkekler hani eğer erken kalkarsa erkeğin avretini görebilir diye e, o yüzden kadınlar geç kalkarmış. Önce erkekler kalkar. Otururlarmış. Ondan sonra kadınlar kafalarını secdeden kaldırırlarmış. E, burada önemli birkaç nokta var. Kişinin kendi eşine namaz kıldırması caizdir. Ha, bu da bellidir tek kişi de olsa yanında mahrem, mahrem olduğu için problem yok yani. Ee, zaten haram olacak, harama karışacak bir boyut yok. Bu mübahtır. Ee, kendi başlarına kendine ne yapabilirler? Namaz kılabilirler. Ama işte bir, e, ya bir kadının bir erkeğin şey yapması şey, erkeğin yabancı kadından olduğu bir yerde hani bu şekilde bir namaz kıldırması halvet halinde olmaz. Yani şöyle diyeyim. Bir erkek namaza duruyor, yabancı bir kadın odada, kimse yok. Ya ben buna namaz kıldırıyorum diyemez yani. Halvet ne olmuş? Yasaklanmış. Çünkü Resul sallasa la yuhallavun yuhallavna <gülüyor> şeytan. Bir kadınla bir erkek baş başa kalmasın. Üçüncüsü şeytan olur diyor Resul sallasa. Bu hadiste de Tirmizi ve Ahmed'in rivayet ettiği hadis. İmam Tirmizi Sünen'de rivayet etmiş. Evet bunlar önemli hatırlatmalardı. Peki cemaatin adedi nedir? Yani sayısı nedir? Cemaat 30 kişi midir? 40 kişi midir? 3 kişi midir? 50 mi? He. Bununla ilgili hadis var inşallah. Tabi en az cemaat 2 kişidir. 2 kişi de cemaat namaz kılabilirler. Ama en faziletli cemaat nedir diyor? 3 kişilik cemaattir. Güzeldir çünkü... İmam o zaman ne olur? Önde olur. Cemaat arkada olur. Ama iki kişi kılarsalar Resulullah Sassan'ın uygulaması nasıl? Yanına almış ikna Abbas'ı gece namazında. Öyle değil mi? Türkiye'den adamla namaz kılıyorsun. Adam 50 metre geride iki kişi namaz kılıyor. Biri 50 metre geride biri 50 metre önde. Böyle bir namaz yok. Resulullah Sassan'ın böyle bir namaz öğretmemiş bize. Evet. Resulullah Sassan'ın tavsiyeleri var. İşte imamiyet noktasında. Hani kim imamlığa geçer falan. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin büyüğünüz size imam olsun diyor bir hadiste. He? Yaşça, büyük. Yaşça büyük olan. E bir yerde emir varsa emirindir tabi her şeyden önce. Yani Müslümanların emiri varsa başkası büyük olsa dahi o emir geçer kıldırır. Örnek Osman bin Zeyd ordunun komutanıydı 18 yaşında. Ve orduda Ebu Bakır vardı. Ömer vardı radiyallahu anhına. Bir şeyin de delili var bu hadiste. Vatandaşlar tevhid anlatıcı diyor ya, sen kaç yaşındasın? 20 yaşındasın falan. Ya bak 18 yaşında bir çocuğu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şey yapmış. Evet. Orduya komutan yapmış. Ebu Bekir Ömer'e de onlara itaati vacip kılmış yani. Kim benim emrime itaat ederse bana itaat etmiştir. Kim benim emrime isyan ederse bana isyan etmiştir. Bana isyan eden Allah isyan etmiştir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu kadar mühim. 18 yaşında bir çocuğu emir tayin etmiş artı Çocuk kral hadisi biliyorsunuz malum. Orada Hulem geçiyor hadiste. Hulem 14-15 yaşında bir çocuktur. Allah hücceti 15 yaşında bir çocukla götürmüş koskoca bir topluluğa. Kralı 15 yaşındaki bir çocukla götürmüş. Yani hücceti ikame eden kişinin vasfının hiçbir önemi yok. Bazı cahiller saçmalıyorlar. Yok hücceti ikame eden işte çocuk babasına hücceti ikame edemez. Yok işte küçük büyüye edemez. Alim olması lazım. Bunların hepsi Kur'an sünnette aslı astarı olmayan insanların Ha. İbrahim aleyhisselam. ya İbrahim ya işte onu diyorum onu söyleyecekti şimdi İbrahim Aleyhisselam babası ğrları 3tikakam e etmekle hatta etmiş Haşa onlara göre Kur'an anlamıyorlar bile sonuç itibariyle e, İmamiyette de sıra vardır Hatta İmam neevi biraz yani Allah kendisine rahmet etsin biraz abartmış Hani saymış şu olursa böyle olur bu olursa buna bakılır adamların yaşı eşit ilimleri eşit takvaları eşit en son hangisinin karısı güzelse o geçer demiş. Karısı güzel olanın gözü dışarıda olmaz demiş. Ya bu yani farazi bir mesele. Hani fetvası olan bir mesele değil de nereden bileceksin kimin karısı en güzel? Ya yani mümkün değil böyle bir fetva da. Burada bir illet var. O da şu. Yani gene takvaya bağlanıyor mesele. Gözü dışarıdan daha fazla kimin alıkonuluyorsa o harama en az bulaşan insandır sonuç itibariyle. Peki nerede kılınır cemaat namazı? Cemaat namazı temiz olan her mekanda kılınır. Minber mescit olması şart değildir. Cewletli'l ardı arda mesciden ve tahura. el ardu mesciden ve tahura. Yeryüzü bana mescit ve temizlik kılındı diyor. Feyyume racul min ummeti adrakatu's salafa li yusalli ummetimden kime namaz ulaşırsa namazını kılsın diyor. Gelirken buraya Mecidiye köyde namaz geçiyor. İkindi vakti cemde edemem. Akşam okunacak. Bir abdest alayım dedim. Gittim su aldım büfeden. mecidi Mecidiyekö e gavurların merkezi kafirlerin merkezi. Adam biri, hop hop ne yapıyorsun falan dedi. Yol kenarı ya dedim. Yağmur yağıyor. Erte ıslak benim yani döktüğüm abdest suyu mu sana battı yani. Ondan sonra biçim bu dedim. Bir dırar da bulsam hani zaruret. Temiz yer bulamadım. Gideyim kılayım. Baktım Nimet abla cami piyangoyla yaptırılmış. Kılınmaz karşısında park vardı orada çimde kıldık yani bütün yeryüzü bize temizlik kılınmış sonuç itibariyle hatta birazdan hadisler de gelecek Nebi Salasem öyle bir vakitte namaz kıldırmış ki yağmur varmış çamurluymuş ve yüzünde çamurun izi falan çıkmış yani o yüzden bunlar pislik değil Türkiye'de bir necaset anlayışı var ya aman burada namaz mı kılınır yok asıl orada namaz kılınır o drarın içinde temiz zannedilen yerde kılınmaz öyle değil mi Orada temiz gibi görünebilir, çamur olmayabilir... ...ama bak piyangodan kazandıkları... ...haram parayla yaptırmışlar... ...peki cemaat... ...hangi özürlerde terk edilir... ...alimler bunları konuşmuşlar tabii ki... ...dedik asıl ne... ...terk etmemek imkan olduğunda... ...kudret olduğunda... ...genel şeyler var, özürler var... ...bir tanesi yağmur... ...çok şiddetli yağmur olduğu zaman... ...cemaatle namazı terk etmişler... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretmiş... Ee, çok aşırı yağmur olduğu zaman herkes evinde kalsın diye bu farmüsi şey var. Rivayeti var, ittifak etmişler. Ama tabii bu yağmurlu vakitte çıkmak gene fazilettir. Çünkü hadis var. Az önce söylediğim hadis. Peygamber çamurda bak namaz kılmış, yüzünde çamurun izi çıkmış. Şimdi neden yağmuru özür saymışlar? Bugün özür müdür? Allahu alem onu konuşmak lazım. Yani o zaman mescid-i nebevi'nin çatısı hurma dallarıylaymış yani. Hani altta toprak olduğu için, kum olduğu için mecbur çamur oluyordu. O yüzden kılamıyorlardı. E şimdi böyle bir şey yok yani. En dışarıda dışarıda dize kadar kar da olsa caminin içi alttan ısıtma şimdi. Mesela öyle camileri var müftülükleri. Alttan ısıtma evden sıcak oralar. O yüzden böyle durumlarda mesela bizim devletimiz olsa, camimiz olsa o zaman ne yapmayız Böyle yağmurdan dolayı namazımızı terk etmiş. Çok aşırı şiddetli soğuk, Nebi bilsensem gene buna ruhsat vermiş. Bukhari Müslim'de hadis, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir münadi ile herkes evinde kalsın, işte Allah zorluğu bize emretmemiştir diye onlara ruhsat veriyor evlerinde namaz kılmaları için. Bunlar genel özürlerdi, bir de özel, has olan özürler var. Bir tanesi mesela hasta olması. Adam çok şiddetli hasta. Örnek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hastayken ne diyor? Ebu Bekir'e söyleyin insanlara namaz kıldırsın. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok hasta. Ne yapıyor? Biliyorsunuz rivayeti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest için su istiyor. Yatağından kalkıyor o ölüm hastalığında. Abdest alırken bayılıyor, düşüyor. Tekrar kaldırıyorlar. Tekrar abdest almaya kalkıyor. Tekrar bayılıyor, düşüyor. Üç kere tekrarlanınca diyor insanlara, Ebu Bekir'e emredin insanlara namaz kıldırsın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama tabii hasta da mesela şeye azimete yapışırsa nedir bu? Bu da güzel ahtar olan fazilette olandır. Aynı şekilde İbn Mesud öyle diyor yani. İbn Mesud diyor, e, biz mesela diyor <gülüyor> çok acayip <bir> söz var. La ait ra'aynem ve illa munafiq. Biz namazda birini görmedik mi münafıklığından şüphe ederdik. Acaba niye gelmiyor? Ya kalbine nifak mı girdi, küfre mi düştü diye. Eğer hastaysa diyor bizden iki kişi giderdi bakardı gerçekten hasta mı diye. Hani gelmedi yoksa münafıklığından mı gelmiyordu. Bu kadar mesele mühimdir, önemlidir. Aynı şekilde özel bir ruhsat da köre vermiştir Nebi Salah Asam. hasan Nebi Salah Asam Ötben İbni Melik. Ona izin vermiş Resulullah Salah Asalem. Bu hadiste gene Bukhar müslim ittifak ettiği hadis. Korku anında mesela yol kesicilerin olduğu, zalim sultanın olduğu vesaire... Buna dair bazı özel noktalarda mesela alimlerinin şeyi var. Fetvaları var. Korku anında da gene onlar da bir hadise dayanıyorlar. Ee, bir saniye. Buhari'de ve Ebu Davut'ta geçen bir hadise istat ediyorlar kendileri. Onu alıp e, korku anında da kişinin namaz e, kılmayacağını, cemaatten yani cemaatten. namazı kılacak da cemaatten muhaf olduğunu söylemişler. Muhnide şeyin Şafir el-Mughni'nin muhtaç var. Temel kaynak kitabı. Hanbelilerin el Muğni İbn-i el -Hanbelinin. Bir de i̇bn Abidin, Hanifilerin kaynak kitabı. Her ne kadar muhteber olması da orada da bu fetvalar geçmiş. Gene kişinin cemaatle namazı terk edeceği başka bir yer yemeğin hazır olmasıdır. Hani yemek önemlidir, huşu bozar. Karnını açsa aklın yemekte olacağı için Resulullah sallallahu Sellem de ne yapmış? namazı iade etmeyi şey cemaat orada terk etmeye ruhsat vermiş. Bunlar dediğimiz gibi son bir mesele daha var. Soğan sarımsak yiyen kişi hadisli olduğu gibi hadis nerede geçiyor? Buhari Müslim ittifak etmişler lafzında. Ben akala'l basal ves her kim işte soğan sarımsak yerse fela yakrabunne mescidune mescide ne bizim mescidimize yaklaşmasın. Fe'inne malaikete teta'azzah çünkü melekler Adem onun eza gördüğü şeyden eza görürler. Yani Adem onunla bunlar ağır gelir. Ama tabi koku gitmediyse. Şimdi hani biliyorsunuz bir insan bunu da yiyebilir. Karanfil falan alır. O kokuyu gidermiştir üzerinden. Gene bu zaman cemaati terk etmesi ona caiz olmaz. Önemli bir ve son mesele. Bir adam evlendiyse peki cemaati terk edebilir mi? Zifaf için. Evlendiği, evlen, evlendiği gün evlendiği zaman eder Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile evlendiğinde e, buna ruhsat vermiş bir hadis var diyor işte terk edebilir alimler de buna cevaz vermişler demişler ki yani evlendiği zaman kişi zifaf için cemaatten özür sebebiyle e, muhaf olur demişler <gülüyor> Karistin namazı. Ama ancelerdiyorduk. Asilhane, hapishane. Valla. Tabii dersi şekilde terk edilir. Asilhane, <gülüyor> demiştik. Düğünü unutmuşuz <gülüyor> yani. Ne yapalım şimdi? Evet. Ama cemaat namaz ehemliyetini görüyorsunuz Müslümanlar. O yüzden mesela hani yakınımızda bir Müslüman varsa, evi, iş yeri, gidip onlarla cemaat kılmak. Mesela tamam, işteyiz, e, öğlen ikindi eda edemedik, akşam ve yatsı evdeyiz ve yakınımızda Müslümanlar var. Öyle değil mi? Kesinlikle ve kesinlikle ne yapmamız lazım? Cemaatle bir araya gelip kılmamız lazım. Özellikle siz, sizler, bizler de aynı şekilde. İnşallah bu sünneti gücümüz yettiğince ihya etmeye çalışalım. Allah subhane ve teala bize ecrimizi kesinlikle fazlasıyla misliye verecektir. Çünkü onlar ki sünnetinden, obura garipler ki sünnetinden ölmüş olanları ihya ederler. Hatta Hasan senetli bir hadiste Ebu Davut'la yanlış hatırlamıyorsam geçiyordu. 70 şehit ecri vardır. Sünnetler terk edildi. Unutulduğu zaman sünnetleri ihya edenler. Şimdi müşrikler cemaat kılıyorlar. Onlar sünneti ihya etmiyor. Onlar müşrik çünkü. Hani Müslümanlar ihya edecekler bunu. Onların yapması bir şey değiştirmez. Onlar ezan da okuyorlar. Hatta gücümüz yetiyorsa biz de kendimiz ezanlarımızı okuyacağız. Gücümüz yettikçe ne yapacağız? Bunları ihya etmeye çalışacağız inşallah. Gene namazdan önce namaza çıkıldığında bazı namazın edepleri var. Cemaatle namaza gidiyoruz ya. Namaz hazır olduğunda, namaz vakti geldiğinde bütün işleri terk etmek nedir? Ee, Müstehaptır. Ayşe radiyallahu hadis gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehliyle olduğunda onlarla hizmet, ehline hizmet ettiği sırada namaz vakti geldiği zaman diyor namaza çıkardı. Bütün işlerini bırakırdı diyor Ayşe radiyallahu anh. Gene namaza gitmeden önce temizlenmek ve kokulanmak, güzel şeyler sürmek. Bunlar da nedir? Sünnettir. Ebu Hureyre'den geliyor hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kim evinde temizleni sonra e, Allah'ın evlerine bir eve giderse diyor. Allah'ın farzlarına bir farzını yerine getirmek için e, Allah sallallahu anh, ne yapar diyor. Onun derecelerini arttırır ve hatalarından bir hatayı siler. Bakın dikkat edin sadece mescit demedi. Ne de hadiste? İlâ beytin min buyut Li yok <gülüyor> da Allah'ın evlerinden bir eve Allah'ın farzlarından bir farzına eda etmek için giderse. Sadece namaz için değil. Umum bu yani. Sonuçta bu ilim talimi de bize nedir? Farzdır. Buraya Müslüman gelirken güzel giyinmesi, kokulanması, temizlik yapması öyle değil mi? Müslümanların yanına gelecek onları eza etmemesi lazım. O yüzden bunlar da namaza gitmeden önce ee, ne yapmak lazım? E, çokça kokulanmak, temizlenmek Müslümanlara eziyet etmekten sakınmak lazım Ebu Musa ile şerrden geliyor adamın nasi ecran fil salat ebaaduhum fe abaduhum meşi insanların en şeyi e ecir bakımından en fazla ecir alacak olanın en çok namaz için adım atanıdır çünkü her adımda ne oluyor sonuç itibariyle günahlar siniyor bir vatandaşa şimdi bunu anlattık bu bölgede 5 müslümanız en uzakta da benim evim var diye hayıflanmasına gerek yok çünkü attı adımların hepsi onun ecmini arttıracaktır. Ee, başka bir edebi... ...mesela... E, ...erken gitmek namaza. Oturup Allah'ı zikretmek. bu Kur'an'la, istiğfarla, ibadetle meşgul olmak. Bunların hepsi de neyse... hadislerde mevcuttur. Gene mescitlere... ...sekinetle, yavaş yavaş... ...aman hızlı gidelim, çabuk adımlar atalım değil... ...sekinetle gidelim. Çünkü hadis var, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor... Ee, namaza gittiğiniz zaman izaaete'tumus salate fealeikum bis sekine. namaza gittiğiniz zaman sakinetle gidin. Adam biri bunu sikine diye okumuş. Bıçak. O yüzden bıçakla gidiyormuş. Niye bıçak getiriyorsun sünnettir demiş. Fealeikum bis sikine demiş. Hani size tavsiyem bıçaktır demiş. halbuki bıçak değil, sakinet yani sakin bir şekilde acele etmeden koştura koştura değil. Bu da namaza gitmenin edebilindendir. Bu hadisden yani ben tek tek zikretmiyorum. Hepsi Bukhari Müslim hadisleri. Yani okudum bu edeple alakalı, namazın edebiyle alakalı hadislerin hepsi Bukhari ve Müslim'de geçiyor. Gene mescide girerken ve çıkarken sünnette var olan duaları yapmak. Allahum ecalli fi kalbi nuran ve fi lisanin nuran ve ec'al fi sem'i nuran. Allah'ım kalbimde nur kıl, dilimde nur kıl, işitmemde nur kıl ve ec'alni fi basari nuran bakışımda bana nur kıl ve cealli min nuran arkamda ve min emami nuran önümde nur kıl ve ceal min fevki nuran ve min, ve min tehti nuran altında ve üstümde nur kıl Allahümme atini nuran Allah'ım bana nur ver ve bu hadis nerede sabit olmuş Bukhari ve Müslim de sabit olmuş aslında basit de yani Allah'ın izniyle Müslim bir iki defa baksa ezberler Allah'ın izniyle gene aynı şekilde mescide girdiğinde de Bismillah Allah'ıma salli ala Muhammed demesi ve Allahumme eftihli rahmetik Allah'ın rahmet kapılarını bana aç ikisi de yapılabilir. Bismillah. Allahumme salli ala Muhammed. Birinci lafzı bu çok basit. Bismillah. Allahumme salli ala Muhammed. İkincisi de Allahumme eftihli ebvabe rahmetik. Rahmet kapılarını bana aç. Allahumme eftihli ebvabe rahmetik. Bir tane daha var. O meclisin sonunda söylenecek şey abi. Mescide mescid girerken... Mescid benim... değil Yok abi. Bu ikisi mescide girerken bunlar nerede sabit olmuş? Müslim, Ebu Dağıd ve Nesai rivayet etmişler bu hadisleri. Evet. Tahiyyatül mescit işlemiştik değil mi? cemaatle namaza geldiğimiz zaman iki reket daha mescit kılmak da namazın edebindendir evet namaza ikamet edildiğinde kalkıp ne yapılmaz ee, şey yapılmaz nafile kılınmaz mesela Ama işte vakit var baktın millet şeye kaldı ya dur ben bir sünnet kılayım diyemezsin cemaate duruluyoruz cemaatle namaz ondan daha eftaldir aynı şekilde namaz için mescide girdiyseniz ezan okunduktan sonra mescitten çıkamazsınız ben Mısır'dayken bir gün girdim mescide. O da başka bir şey içine yani mescitten bir şey bakacaktım. Baktım ezan okunuyor. İmamların arkasında kılmıyoruz. Ben çıkıyorum adam beni yiyecekti bir tane telefi. Bakıyor bana böyle hani. bu Hureyre'nin hadisini söylüyor bir tanesi gelmiş bana. Ebu Hureyre'de bak, rivayet etti işte. Çıkmayın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi şöyle dedi. Öyle bir ortam yok. Öyle bir ortam olmadığı için de bizi bağlam. Yani şu anda onların bize e, muhatap olacak o hadislerin bir yönü yok. Gene kadınlara has bazı şeyler var. Mescitte namaza gitmeden önce. Mesela kadının eşine izin alması meselesi. Erkeğe izin vermezse gitmez. E, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri e, karısız kendinden izin isterse mesleğe gitmek için onu menetmesin diyor. Ömer radıyallahu anh da hanımı gidermiş o da onu engellemeye kalkınca bu hadisi okurmuş. O da diyormuş vallahi diyormuş sen beni kızdırmak için gidiyorsun diyormuş meside yani. Hani biliyorsun Rasulullah sasen hadisine muhalefet edemeyeceğim. Sırf beni sinir etmek için mescide gidiyorsun diyormuş kıskanıyormuş yani kadısını. Ama kadınlar için bir şart nedir Mescide gitmeleri için? Kocalarından izin almalar şarttı biliyorsunuz. oğlunu affetmiyor, oğluyu yollamıyor ya. Evet. Kim? İbnül oğlu. İbn ben sana Resulullah böyle diyor diyorum, sen bana böyle diyorsun. Hani burada Peygamber Sassan men etmeyin derken. Hani menet güzeldi güzeldir yani ahlaki manada yoksa orada İbn Ömer'in oğlu hani hanımını göndermekten menetti diye haşa küfre girdik bu durum yok. Sadece bu tavsiye edilmiş yani Kadınları da bu ecirden alıkoymayın ama adam çok kıskançtır yani. Adam başka bir şeye düşecek. Müslüman hakkında gıybet edecek mesela. Mescide giden bir Müslüman ya o benim karıma bakıyor diye şeytandan vesvese yiyecek sağdan. Yani sen bir hayır yapayım derken bir şerrin kapısını açmış olur. O yüzden adam böyle hastalıkları varsa karısının men etmesi de en iyisidir yani. Kendi kalbi için, ıslahı için. Gene başka bir şey kadının koku sürmemesidir. Mescide giderken süslenmemesi. İle mescit olması şart değil. Herkes hanımına söylesin. Yani koku sürecekse evde kocasına sürsünler. Dışarı çıkarken de. Ebu Hureyre'nin hadis geliyor. <gülüyor> diyor ki ey Allah'ın nereye gidiyorsun diyor. Kadının bir koku sürmüş mescide gidiyor. diyor Mescide gidiyorum Evine dön gusül abdesti al diyor bu kadar yani Resulullah sallama böyle emret geliyor. evine dön ee, gusül abdesti al çünkü böyle gidilmez koku sürmüş ve bir kavim erkeklerden bir kavim onun kokusunu <gülüyor> almışlar o yüzden kadının atması lazım gusülülenmesi lazım diyor gene aynı şekilde mescide giriş çıkışta kadın erkeklerin birbirine karışmamayı ne yapmaları lazım dikkat etmeleri lazım e zaten şimdi öyle ortamlar yok da ben size bilgi olsun diye anlatıyorum bunlar sünnette sabit olmuş hadisler o yüzden yoksa bizim zaten öyle bir mescidimiz yok. Ama mesela derslere gelip giderken bunlar mümkün oldukça ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Önce bacılar çıkacak veya erkekler çıkacak. Ondan sonra arkalarından bacılar çıkacak. Bunların hepsi ne içindir? Kalplerin temizliği içindir. Allah sonuçta ne diyor Kur'an'da? Örtü arkasından konuşsun, konuşsun diyor kadınlar. Bu iki tarafın kalbi için daha iyidir diyor. Öyle değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itikaftayken hanımı geliyor yanına hanımını eve gö eve götürürken karanlıkta iki tane sahabe geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor diyor bu benim hanımımdır. Ya baba biz senden şüphe etmeyiz yani hani bir haram olan kadının yanında gezdireceğinden şüphemiz olmaz. Olsun diyor yani şeytan size vesvese verir, kalp meyyeldir yani. Şeytan bir şey vesvese verir, Müslüman hakkında kötü zanda bulunursun. O yüzden ne yapmak lazım? Bu gibi şeylerden, riyafitnin yani önünü açacak şeylerden, set düzleri ababından Kötülüğün önüne alınması bağlı böyle şeylerin önüne geçilmesi lazım. Hafta inşallah imamiyet, imamiyetin hükmü, imamlıktaki o sıralama var ya, imam evine getirdiği o sıralama ve delilleri inşallah gelecek. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinde bir kötülük varsa da nefsinden ve şeytanımdandır. Ve afir edavana en elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke ve Eşhedü ilahe illallah.